15. mektup Bismihi subhanehu ve in min şey'in illa yusabbihu bihamdi. Onun adıyla O her kusurdan münezzehtir Hiçbir şey yoktur ki Onu hamd ile tesbih etmesin Aziz kardeşim Senin birinci sualin ki Sahabeler nazar velayetle Müfsitleri neden teşfedemediler Tâ Kulefai Rasidiye'nin Üçünün şehadetini netice verdi Halbuki küçük sahabelere büyük velilerden daha büyük deniliyor. cevap bunda iki makam var. Birinci makam. Dakik bir sırrı velayetin beyanıyla sual halledilir şöyle ki, sahabelerin velayeti, velayet-i denilen, veraset-i nübüvvetten gelen, berzah tarikine uğramayarak doğrudan doğruya, zahirden hakikate geçip akrebiyet-i ilahiyenin inkişafına bakan bir velayettir ki, o velayet yolu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 Hilâf-ı âdet hâlâta olurlar. Sahabeler ise sohbet-i mübüvvetin in'ikasıyla ve incizâdıyla ve iksiriyle, tarikattaki seyr-i sülük, dair-i aziminin tayyine mecbur değildirler. Bir kademde ve bir sohbette zahirden hakikate geçebilirler. Mesela nasıl ki dün geceki Leyla-i Kadir'e ulaşmak için iki yol var. Biri bir sene gezip dolaşıp ta o geceye gelmektir. Bu kurbiyeti kazanmak için... bir sene mesafeyi tay etmek lazım gelir. Şu ise ehli i sülükün mesleğidir ki ehl tarikatın çoğu bununla gider. İkincisi zamanla mukayyet olan cism maddi gınafından sıyrılıp tecerrikle ruhen yükselip dün geceki Leyley i Kadri, öbür gün Leyley i Eid ile beraber bugünkü gibi hazır görmektir. Çünkü ruh zamanla mukayyet değil, hissiyat insaniye ruh derecesine çıktığı vakit o hazır zaman genişlenir. Başkalarına nispeten mazi ve müstakbel olan vakitler, ona nispeten hazır hükmündedir. İşte bu temsile göre, dün geceki meyle kadire geçmek için, mertebe-i ruha çıkıp, mazi-i hazır derecesinde görmektir. Şu sırrı dağımızın esası, akrediyet-i ilahiyenin inkişafıdır. Mesela güneş bize yakındır, çünkü ziyası, harareti ve misali aynamızda ve elimizdedir. Fakat biz ondan uzakız. Eğer biz nuraniyet noktasında onun akrabiyetini hissetsek aynamızdaki misali olan kimsaline münasebetimizi anlasak, o vasıtayla onu tanısak, ziyası harareti, heyetini olduğunu bilsek onun akrabiyeti bize inkişaf eder ve yakınımızda onu tanıyıp münasebetkar oluruz. Eğer biz budiyetimiz noktayı nazarından ona yakınlaşmak ve tanımak istesek pek çok seyri fikriye ve sülük-ü aklıya mecbur oluruz ki kavanin-i ile fikren semavata çıkıp semadaki güneşi tasavvur ederek sonra mahiyetindeki siyah ve harareti ve ziyasındaki elvan-ı sebaayı uzun uzadıya tekkikat-i ile anladıktan sonra birinci adamın kendi aynasında az bir tefekkürle elde ettiği kurbiyet maneviyeyi ancak elde edebiliriz. İşte şu temsil gibi, nübüvvetle ve veraset nübüvvetteki velayet, sırr akrabiyetin inkişafına bakar. Velayet-i saire ise, ekseri kurbiyet esası üzerine gider. Birçok meratipte seyri sülüke mecbur olur. İkinci makam, o hadisata sebebiyet veren ve fesadı çeviren birkaç vehudiden ibaret değildir ki, onları keşfetmekle fesadın önü alınsın. Çünkü pek çok muhtelif milletlerin İslamiyete girmeleriyle, birbiri nasıf ve mukalif çok cereyanlar ve eftar karıştı. Bağansız bazıların gurur-i millileri Hazreti Ömer'in radıyallahu anh darbeleriyle dehşetli yaralandığından sıciyeten intikama fırsat beklerlerdi. Çünkü onların hem eski dini iptal edilmiş, hem medarı şerefi olan eski hükümeti ve saltanatı tahrip edilmiş, İntikamını bilerek veya bilmeyerek, Hakimiyet-i İslamiye'den almaya hissen taraftar bir suret almış. Onun için, Yahudi gibi ki ve dessas bir kısım münafıklar, o halet-i istifade ettiler denilmiş. Demek o hadisatın önünü almak, o vakitteki hayat-i ve muhtelif efkarı ıslahla olurdu. Yoksa bir iki müfsilin keşfedilmesiyle olmazdı. Eğer denilse, Hazreti Ömer'in radıyallahu anh minder üstünde bir aylık mesafede bulunan Sariye namındaki bir komandanına Ya Sariye, El Cebel, El Cebel deyip Sariye'yi işittirip sevkül genç noktasından zaferine sebebiyet veren kerametkarane kumandası ne derece keskin nazarlı olduğunu gösterdiği halde neden yanındaki katili Firuz'u o keskin nazar velayetiyle görmedi? En cevap Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın verdiği cevapla cevap veririz. Yemis reij bu yi pirahen cemidi cel bercha ken anesh dedi di. Bi gaf ahvali mi barki cihan est demi peyda beni gerden nihan est. gehi bertari mi ala mesinen gehi ber niş paykhut nebinan. Haşiye Şah-ı Şiraz'ının Gülistan'ından alınmış bir şiirdir.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 En hasıl İnsan her ne kadar taili muhtar ise de tekat Omaşauna llaenge Allah Allah dilemedidikçe siz hiçbir şeyi isteyemezsiniz. Sırrınca meşiyeti ilahi asıldır Kader hakimdir Meşiiyet ilahiye meşiye insaniyeyi geri verir. İzaca el kader onu basar Kader gelince göğün sü olur Hükmünü icra eder. Kader söylese, iktidarı beşer konuşmaz, ihtiyare cüz'i susar. İkinci sualinizin meali, Hazreti Ali radıyallahu anh zamanında, başlayan muharebelerin mahiyeti nedir? Muhariplere ve o harpte ölen ve öldürenlere ne nam verebiliriz? En cevap, Cemel Vatası denilen Hazreti Ali ile Hazreti Talha ve Hz. Cübeyr ve Aişe-i Teala aleyhim ecmain arasında olan muharebe Adalet-i Mahza ile Adalet-i Zafiyye'nin mücadelesidir. Şöyle ki Hz. Ali Adalet-i Mahza'yı esas edip Şeyh'in zamanındaki gibi o esas üzerine gitmek için içtihar etmiş. Muarızları ise Şeyh'in zamanındaki Seffet-i İslami'ye Adalet-i Mahza'ya müsait idi. Fakat nürur zamanla İslamiyetleri zayıf Muhtelif akvam hayatı içtimaiye-i girdikleri için adalet-i mahzanın çok müşkül olduğundan ehvel-ü şerri ihtiyar denilen adalet-i esası üzerine iştihad ettiler. münakaşe i siyasete girdiği için muharebeyi imtah etmiştir. Madem sırf-i için ve İslamiyet'in menafili için iştihad edilmiş ve iştihattan muharebe tevellüt etmiş Elbette hem katil hem makdul ikisi de ehli i cennettir. İkisi de ehli i diyebiliriz. Her ne kadar Hz. Ali'nin iştihad-ı musib ve mukabilindekilerin hata ise de yine azab-ı müstahat değiller. Çünkü iştihad eden hakkı bulsa iki sevap var. Bulmazsa bir nevi ibadet olan iştihad sevabı olarak bir sevap alır. Hatasından mazurudur. Bizde gayet meşhur ve sözü hüccet bir zat-ı muhakkik düşçe demiş ki. sahaban Mekke'ye galavekil. Levra cemtin katilu ve hem katil. Yani sahabelerin muharebesinde gıybet etme. Çünkü hem katil ve hem maktul ikisi de ehli cennettirler. Adalet-i mahza ile adalet-i izan'ın izahı şudur ki: Men katela nefsen bi ghayri nefsin ev fesad'in fil ard, fekennema katala'n nase cemia. kim bir cana kıymamış veya yeryüzünde fesat çıkarmamış birisini öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir. Ayet-i manai bir masumun hakkı bütün hak için iptal edilmez. Bir fert dahi umumun selameti için feda edilmez. Cenab-ı Hakk'ın nazar merhametinde hak haktır. Küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Küçük büyük için iptal edilmez. Bir cemaatin selameti için Bir ferdin rızası bulunmadan hayatı ve hakkı feda edilmez. Hamiyet namına rızasıyla olsa o başka meseledir. Adaleti izafiye ise küllü selameti için kısü feda eder. Cemaat için ferdin hakkını nazar almaz. Ehvelü şer diye bir nevi adaleti izafiyeyi yapmaya çalışır. Fakat adaletin mahza kabili tatbik ise adaleti izafiyeye gidilmez, gidilse onundur. İşte İmam Ali radıyallahu anh adalet mahzayı şeyh zamanındaki gibi kabile tatbiktir deyip Hilafeti İslamiye'yi o esas üzerine bina ediyordu. Mukabilleri ve muarızları ise kabile tatbik değil, çok müşkilatı var diye adalet-i izafiye üzerine iştihar etmişler. Tarihin gösterdiği sahil esvab ise hakiki sebep değiller, bahanelerdir. Eğer desen hilafeti i İslamiye noktasında... İmam Ali'nin fevkalade iktidarı, harikulade zekası ve yüksek liyakatıyla beraber seleflerine nispeten muvaffakiyetsizliği nedendir? Encevap. Yani o mübarek zat siyaset ve sanattan ziyade daha çok mühim başka vazifelere layitti. Eğer tam muvaffakiyeti siyasiye ve tamamı saltanat olsaydı şah-ı belayet unvan-u manidarını bir hakkın kazanmayacaktı Halbuki zahiri ve siyasi hilafetin pek çok fevkinde manevi bir saltanat kazandı ve Üstad-ı hükmüne geçti. Hatta kıyamete kadar saltanat manevisi baki kaldı. Ama Hz. İmam Ali'nin vakay-ı sıfzinde Hz. Muaviye'nin taraftarlarıyla muharebesi ise hilafet ve saltanatın muharebesidir. Yani Hz. İmam Ali ahyami dini ve hakaik İslamiye'yi ve ahireti esas tutup saltanatın bir kısım kanunlarını ...ve siyasetin merhametsiz mukteziyatlarını onlara feda ediyordu. Hz. Muaviye ve taraftarları ise hayat-ı i İslamiye'yi saltanat siyasetleriyle takviye etmek için... ...azimeti bırakıp ruhsatı iltizam ettiler. Siyaset aleminde kendilerini mecbur zannedip ruhsatı tercih ettiler, hataya düştüler. Ama Hz. Hasan ve Emevilere karşı mücadeleleri ise din ile milliyet muharebesiydi... Yani Emeviler, devlet İslamiyeti İslamiye'yi Arap milliyeti üzerine istina ettirip, Rabıta İslamiyet'i rabıtay, İslamiyet rabıtay Milliyet'ten geri bıraktıklarından iki cihetle zarar verdiler. Birisi, millet i Saire'yi rencide ederek tevheş ettiler. Diğeri, unsuriyet ve milliyet esasları, adalete ve hakkı takip etmediğinden zulmeder, adalet üzerine gitmez. Çünkü unsuriyet perver bir hakim, millet taşını tercih eder. adalet edemez. mesel İslamiyet jebti asabiyete cahiliye la fark baina abd ve seyidin kurayshiyin iza esleme İslam cahiliyetten kalma ukçuluk ve kabileciliği ortadan kaldırmıştır Müslüman olduktan sonra Habeşli bir köle ile Kureyşli bir efendi arasında hiçbir fark yoktur Ferman-ı kadisiyle rabıta-yı diniye yerine Rabitay milliye ikame edilmez. Edilse adalet edilmez. Hakkı anuniyet gider. İşte Hz. Hüseyin Rabitay diniyeyi esas tutup muhik olarak onlara karşı mücadele etmiş ta makam müşahadeti iharaz etmiş. Eğer denilse bu kadar haklı ve hakikatli olduğu halde neden muvaffak olmadı? Hem neden kaderi ilahi ve rahmet ilahiye onların tecih bir akibete uğramasına müsaade etmiş? En cevap, Hz Hüseyin'in yakın taraftarları değil, fakat cemaatine iltihak eden sair milletlerde yaralanmış gurur milliyeleri cihetiyle Arap milletine karşı bir fikri intikam bulunması, Hz Hüseyin ve taraftarlarının safi ve parlak mesleklerine halel verip mağlubiyetlerine sebep olmuş, ama kader noktayı nazarında feci hikmeti ise Hasan ve Hüseyin, Ve onların hanedanları ve nesilleri manevi bir saltanata namzettidiler. Dünya saltanatı ile manevi saltanatın cem'i daha müşküldür. Onun için onları dünyadan küstürdü, dünyanın çirkin yüzünü gösterdi ta kalben dünyaya karşı alakaları kalmasın. Onların elleri muvakkat ve suri bir saltanattan çekildi. Fakat parlak ve daimi bir saltanat maneviyeye tayin edildiler. Adi valiler yerine evliye aktaplarına merci oldular. Üçüncü sorunuz, o mübarek zatların başına gelen o feci, gaddarane muamelenin hikmeti nedir? diyorsunuz? En cevap, sabıtan beyan ettiğimiz gibi, Hz. Hüseyin'in muarızları olan Emeviler saltanatında, merhametsiz kadre sebebiyet verecek üç esas vardı. Birisi, merhametsiz siyasetin bir düsturu olan, hükümetin selameti ve asayişin devamı için eşhaz feda edilir. İkincisi, onların saltanatı unsuriyet ve millete istinad ettiği için, milliyetin gaddarane bir düsturu olan milletin selameti için her şey feda edilir. İkincisi, Emevilerin Haşimilere karşı ananesindeki rekabet damarı, yesip gibi bazılarında bulunduğu için şefkatsiz bir gadire kabiliyet göstermişti. Dördüncü bir sebeple Hz. Hüseyin'in taraftarlarında bulunuyordu ki Emevilerin, Arap milliyetin esas tutup, sair milletlerin efradına memalik tabir ederek köle nazarıyla bakmaları ve gurur-u milliyelerini kırmaları yüzünden Milel-i Sair'e, Hz. Hüseyin'in cemaatına intikamkârâne ve müşevves bir niyetle iltihak ettiklerinden, Emevilerin asabiyet milliyelerine fazla dokunmuş gayet gaddarâne ve merhametsizcesine, ...meşhur faciaya sebebiyet vermişlerdir. Meskur dört esnaf zahiridir. Kader noktasından bakıldığı vakit... Hz Hüseyin ve akrabasına... ...o facia sebebiyle hasıl olan... ...metaic-i ...ve saltanat-i ruhaniye... ...ve terakkiyat-i maneviyye... ...o kadar kıymetlardır ki... ...o faciayla çektikleri zahmet... ...gayet kolay ve ucuz düşer. Nasıl ki bir nefer... ...bir saat işkence altında şehit edilse... öyle bir mertebeyi bulur ki on sene başkası çalışsa ancak o mertebeyi bulur. Eğer o eter şehit olduktan sonra ona sorulabilse az bir şeyle pek çok şeyler mı diyecektir. Dördüncü sualimizin meali. Ahir zamanda Hz. İsa Aleyhisselam Deccal'ı öldürdükten sonra insanlar ekseriyetle dini hakkı girerler. Halbuki rivayetlerde gelmiştir ki yeryüzünde... Allah Allah diyenler bulundukça kıyamet kopmaz. Böyle umumiyetle imana geldikten sonra nasıl umumiyetle küfre giderler? En cevap Hadis-i rivayet edilen Hz. İsa Aleyhisselam'ın geleceğini ve şeriat-ı islamiye ile amel edeceğini, deccalı öldüreceğini, imanı zayıf olanlar istibat ediyorlar. Onun hakikati izah edilse hiç istibat yeri kalmaz. Şöyle ki O hadisin ve Süfyan ve Mehdi hakkındaki hadislerin ifade ettikleri mana budur ki, ahir zamanda dinsizliğin iki cereyanı kuvvet bulacak. Birisi nifak perdesi altında Risalet-i Ahmediye'yi ve vesselam inkar edecek. Süfyan namında müthiş bir şahıs el nifakın başına geçecek. şeriat İslamiye'nin tahribine çalışacaktır. Ona karşı Ali beyt-i nebivinin silsile nuranisine bağlanan ehl-i velayet, ve ehl Kemal'in başına geçecek, Âl-i Muhammed Mehdi isminde bir zat-ı nurani, o Süfyan'ın şahs-ı manevisi olan Cereyan-ı Münafıkhane'yi öldürüp dağıtacaktır. İkinci Cereyan ise, Tabiyyün, Maddiyün felsefesinden tevellüt eden bir Cereyan-ı Nemrudane, gittikçe ahir zamanda felsefi i maddiye vasıtasıyla intişar ederek kuvvet bulup, uluhiyeti inkar edecek bir dereceye gelir. Nasıl bir padişahı tanımayan ve ordudaki zabitan ve efrat onun askerleri olduğunu kabul etmeyen mahşi bir adam, herkese, her askere bir nevi padişahlık ve bir guna hakimiyet verir. Öyle de Allah'ı inkar eden o cereyan efratları birer küçük memrut hükmünde nefislerine birer rububiyet verir. Ve onların başına geçen en büyükleri, ispirtizma, The manyetizmanın hadisatından inden müthiş harikalara maskar olan da can ise daha ileri gidip cebbarane Suri hükümetini bir nevi rububiyet tasavvur edip uluhiyetini ilan eder. Bir sineğe malup olan ve bir sineğin kanadını bile icat edemeyen aciz bir insanın uluhiyet dava etmesi ne derece ahmakçasına bir maskaralık olduğu malumdur. İşte böyle bir sırada. O cereyan pek kuvvetli göründüğü bir zamanda Hz. İsa Aleyhisselam'ın şahsiyet-i maneviyesinden ibaret olan hakiki iyi seviyelikliğini zuhur edecek, yani rahmet-i ilahiyenin semasından nüzul edecek, Hali hazır Hristiyanlık dini o hakikate karşı tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak, hakaik İslamiye ile birleşecek, manın Hristiyanlık bir nevi İslamiyet'e inkılap edecektir ve Kur'an'a iktidar ederek o İsevilik, şahs-ı manevisi tabi ve İslamiyet metbul makamında kalacak. Dine hak, bu iltihat neticesinde asim bir kuvvet bulacaktır. Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlup olan İsevilik ve İslamiyet, ittihat neticesinde dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak istidabında iken, alem semavatta cisme beşerisiyle bulunan şahs İsa Aleyhisselam, o din hak cereyanının başına geçeceğini bir muhbir sadık, bir kadir şeyin vaadını istinad ederek haber vermiştir. Madem haber vermiş haktır, madem kadir şey vaad etmiş, elbette yapacaktır. Evet her vakit semavattan melaikeleri yere gönderen ve bazı vakitte insan suretine vaaz eden Hz. Cibril'in dıhya suretine girmesi gibi ve ruhanileri âlem-i gönderip Beşer suretine temessül ettiren, hatta ölmüş evliyaların çoklarının ervahlarını cesedi i misaliyle dünyaya gönderen bir Hakim-i Zülcelal. Hz. İsa aleyhisselamı, İsa dinine ait en büyük bir Hüsn-i için değil semai dünyada cesediyle bulunan ve hayatta olan Hz. İsa, belki alem-i ahiretin en uzak köşesine gitseydi ve hakikaten ölseydi, yine şöyle bir netice-i azime için ona yeniden ceset giydirip dünyaya göndermek o hakimin hikmetinden uzak değil. Belki onun hikmeti öyle iktiza ettiği için vaat etmiş ve vaat ettiği için elbette gönderecek. Hz. İsa Aleyhisselam geldiği vakit herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lazım değildir. Onun mukarreb ve havası, nur imanla onu tanır, yoksa bedahat derecesinde herkes onu tanımayacaktır. Sual... Rivayetlerde gelmiş ki, Deccal'ın bir yalancı cenneti var, kendine tabi olanları ona atar. Hem yalancı bir cehennemi var, tabi olmayanları ona atar. Hatta o kendi merkebinin de bir kulağını cennet gibi, bir kulağını da cehennem gibi yapmış. Azameti bedeniyesi bu kadardır, şu kadardır diye tarifat var. En cevap, Deccal'ın şahsı suresi insan gibidir. mağrur, firavunlaşmış, Allah'ı unutmuş olduğundan, suri, cebbarane olan hakimiyetine uluhiyet namını vermiş bir şeytanı ahmaktır. Ve bir insani desastır. Fakşas-ı manevisi olan dinsizlik, gereyan-ı pek i Rivayetlerde deccala ait tavsifat-ı müthişe ona işaret eder. Bir vakit, Japonya'nın başkumandanının resmi bir ayağı Bahri Muhit'te, diğer ayağı 10 günlük mesafedeki Port Arthur Kalesi'nde tasvir edilmiş. O küçük Japon kumandamının bu surette tasviriyle ordusunun şahsı manevisi gösterilmiş. Ama Deccal'ın yalancı cenneti ise, medeniyetin cazibeden lehviyatı ve fantazileridir. Merkebi ise çimendifer gibi bir vasıtadır ki, bir başında ateş ocağı bulunur, kendine tabi olmayanları bazen ateşe atar. O merkebin bir kulağı yani diğer başı cennet gibi tefriş edilmiş. Tabi olanları oraya oturtur. Zaten sefih ve gaddar medeniyetin mühim bir merkebi olan şimd el ehli sefahat ve dünya için yalancı bir cennet getirir. Diçare ehli diyanet ve ehli İslam için, medeniyet elinde cehennem zebanisi gibi tehlike getirir. Esaret ve sefalet altına yatar. İşte İse dinin din hakikisi zuhur ile ve İslamiyeti inkılab etmesiyle Çendan alemde eksiliyeti mutlakaya nurunu neşeder. Fakat yine kıyamet kopmasına yakın tekrar bir dinsizlik cereyanı baş gösterir, talebe eder ve el-hükmülil eksar kaidesince yeryüzünde Allah Allah diyecek kalmayacak. Yani ehemmiyetli bir cemaat, küre arzda mühim bir mevkiye sahip olacak bir surette Allah Allah denilmeyecek demektir. Yoksa, ekaliyette kalan veya mağlup düşen ehli halk kıyamete kadar baki kalacak. Yalnız kıyametin kopacağı anında, kıyametin dehşetlerini görmemek için bir eser rahmet olarak, ehli imanın ruhları daha evvel kabz edilecek. Kıyamet kafirlerin başına kopacaktır. Beşinci sualinizin neali? Kıyametin hadisatından ervah-ı bakiye müteessir olacaklar mı? cevap. Derecelerine göre müteessir olacaklar. Melaikelerin tecelliyat-ı kahriyede kendilerine göre müteessir oldukları gibi müteessir olurlar. Nasıl ki bir insan sıcak bir yerde iken hariçte kar ve tipi içinde titreyenleri görse, akıl ve vicdan itibariyle müteessir olur. Öyle de. Zilçur olan ervah bakiye kainatla alakadar oldukları için, kainatın hadisat-ı azimesinden derecelerine göre müteessir olmalarını Ehli azab ise elem karane. Ehli saadet ise hayret karane. İstiraf karane. Belki bir cihette istikşal karane teessuratları bulunmasını işaret-i Kur'aniye gösteriyor. Zira Kur'an-ı Hakim her zaman kıyametin acaibini tehdit suretinde zikrediyor. Göreceksiniz diyor. Halbuki cismi insani ile onu görenler kıyamete yetişenlerdir. Demek kabirde cesetleri çürüyen ervahların da o tehdidi Kur'an yeden hisseleri var. Altıncı sualimizin meali: Kullu <gülüyor> şeyin halikun illa vajeh. Her şey helak olup gidicidir. Ona bakan yüzü müstesna? Bu ayetin ahirete cennete cehenneme ve ehillerine şumul var mı yok mu? El cevap. Şu mesele pek çok erel tahkik ve ehli keşif. ve ehli velayetin medarı bahsi olmuş. Şu meselede de söz onlarındır. Hem de şu ayetin çok genişliği ve çok meratibi var. Ehli tahkikin bir kısmı ekseri demişler ki, alem ve kale yok. Diğer kısmı ise ani olarak onlarda az bir zamanda bir nevi felakete mashav olurlar. O kadar az bir zamanda oluyor ki, fenaya gidip gelmiş hissetmeyecekler. Ama bazı müfrit fikirli, ehl keşfin hükmettikleri fenay-i mutlak ise hakikat değildir. Çünkü zat-ı akdes-i ilahi madem sermedi ve daimidir. Elbette sıfatı ve esması dahi sermedi ve daimidirler. Madem sıfatı ve esması daimi ve sermediidirler. Elbette onların aynaları ve cilveleri ve nakışları ve mezharları olan alem-i beka'daki bakiyat ve ehl-i beka fenay mutlaka biz zarure gidemez. Kur'an-ı Hakîm'in feyzinden şimdilik iki nokta hatıra gelmiş, icmanen yazacağız, birincisi. Cenab-ı Hak öyle bir kadiri mutlaktır ki, adem ve vücut, kudretine ve iradesine nispeten iki menzil gibi, gayet kolay bir surette oraya gönderir ve getirir, isterse bir günde, isterse bir anda oradan çevirir. Hem adamı mutlak zaten yoktur, çünkü bir ilmi muhit var, hem daire-i ilm-i ilahiyenin harici yok ki bir şey ona atılsın. Daire-i içinde bulunan Adem ise Adem-i Harici'dir ve Vücud-i İlmiye'ye perde olmuş bir ünvandır. Hatta bu mevcudat-i bazı ehli tahkik, a'yan-ı sabite tabir etmişler. Öyleyse fenaya gitmek, muvakkatan Harici libasını çıkarıp vücud Maneviye ve ilmiye girmektir. Yani Halik ve Fani olanlar Vücud-i Harici'yi bırakıp mahiyetleri bir Vücud-i Manevi giyer. Daireyi kudretten çıkıp daireye ilme girer. İkincisi, çok sözlerde izah ettiğimiz gibi her şey manay ismiyle ve kendine vakan mecide hiçbir kendi zatında müstakil ve bir zatı sabit bir vücudu yok ve yalnız kendi başıyla kain bir hakikati yok. Fakat Cenab-ı Hakka bakan mecide ise yani manay harfiyle olsa hiç değil. Çünkü onda cilvesi görünen esma ibakiye var. Matum değil, çünkü sermediği bir vücudun gölgesini taşıyor. Hakikatı vardır, sabittir hem yüksektir. Çünkü mazhar olduğu, baki bir ismin sabit bir gölgesidir. ''Hem kul şeyin halikun illa vecihe'' İnsanın elini nasivadan kesmek için bir kılıçtır ki o da, Cenab-ı Hakkın hesabına olmayan fani dünyada, fani şeylere karşı alakalarını kesmek için hükmü dünyadaki faniyata bakar. Demek Allah hesabını olsa, manay harfiyle olsa, livecillah olsa, masivaya giremez ki, kulli şeyin halikun illa vache, kılıcıyla başı kesilsin. En hasıl. Eğer Allah için olsa, Allah'a bulsa, gayr kalmaz ki başı kesilsin. Eğer Allah'a bulmazsa, ve hesabıyla bakmazsa, her şey gayrdir. Kulli şeyin halikun illa vache, ekolojini istimal etmeli, perdeyi yırtmalı, ta onu bulmalı, elbaki, hüvelbaki